Benim anayasam. Yeni anayasada görmek istediklerimiz. Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı. Herkese selamlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Benim Anayasam programında yeniden beraberiz. Bugünkü konuğumuz Demokratik Anayasa Hareketi'nden Tacim Şimşek. Hoş geldiniz Tacim Bey. Hoş bulduk, merhaba. Ee, bu programa Twitter üzerinden etbenimanayasam yazarak görüşlerinizi ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hatta bu programda neler sormam gerektiğini bana iletirseniz çok sevinirim. Bundan sonra... Bu programın kayıtlarına anayasagundemi.com adresinden de ulaşabileceksiniz. anayasagundemi.com'da benim anayasam diye bir bölüm var ve şu anda ilk üç programımız orada kayıtlı bir şekilde duruyor. Aynı zamanda tabii ki Açık Radyo'nun kendi web sayfasından da bu programın eski kayıtlarını ulaşabiliyorsunuz. Tajin Bey, Demokratik Anayasa Hareketinden dedik. Demokratik Anayasa Hareketi nedir? Her şeyden önce ne zaman kuruldu? Kimlerden oluşuyor ve neler yaptı şimdiye kadar? Öncelikle dinleyicilerimize iyi günler diliyorum. Serkan Bey, Demokratik Anayasa Hareketi 7 Kasım'da ülkemizdeki çeşitli toplumsal, demokratik toplumsal dinamiklerinden oluşan kanaat önderlerinin, aydınların, yazarların, işçilerin, sendikacıların bir araya gelerek oluşturduğu bir çalışma. 7 Kasım 2010 değil mi? Evet, 7 Kasım 2010. Ee, biliyorsunuz son aslında bir yıldır özellikle de 12 Eylül anayasa değişikleri Referandumundan sonra Ülkemizde yeni bir anayasa demokratik bir anayasa ihtiyacına dair tartışmalar Ülkenin en önemli gündem maddelerinden bir haline gelmiş durumda Bu tartışmalarına toplumun ülkenin demokratik dinamiklerinin nasıl katılacağı ee, bu süreçte nasıl bir rol alacağına dair e, e, ki sürecin çok önemli olduğunu düşünen, bu konuda kaygı duyan e, Alevi e, toplumun kanaat önderleri, işçi sendikalarından, memur sendikalarından, e, Mazlum der e, çevresinden, Kürt hareketinden. E, yani, çok geniş bir koalisyon. Evet, yani. e, e, Kafkas Federasyonu'ndan e, e, geniş bir... E, Katılımla 7 Kasım'da Ankara'da bir toplantı yaklaşık 40 kişinin katıldığı bir toplantı ile bu çalışma başladı. Aslında daha öncesi var 2009 yılında bir konferans yapılmıştı. Anayasa konferansı peşinde bir miting yapılmıştı. Ama daha sonra bu 12 Eylül'deki referandumda toplumun belli şekilde bir kamplaşmaya da sağlanmasıyla bu sekte uğramıştı. Daha sonrasında... Bu kesimleri tekrar bir araya getirerek böyle bir çalışma başlattık. Çalışmamızda esas aldığımız şey yereller yani halkın bu sürece nasıl katılacağı. Dolayısıyla da biz birçok diğer anayasa çalışması yürüten platform ve çevreden farklı olarak yerellerde... Toplantılar örgütlüyoruz ama bu toplantılar Gidip sözümüzü söyleyip geri döndüğümüz Şekilde değil yani çünkü biz toplumun Halkın bu sürece örgütlü Katılımının çok önemli olduğunu düşünüyoruz Dolayısıyla onları siz mi örgütleyeceksiniz yoksa Örgütlük yani toplum Kesimlerinin katılımına mı teşvik ediyorsunuz Biz hem teşvik ediyoruz hem ona zemin Onun örgütlü olmasına zemin Hazırlamaya çalışıyoruz Bugüne kadar yaklaşık 25 ilde bu tür toplantılar yaptık Bu toplantılarda o ilde bundan sonra gönüllü olarak çalışma yürütecek organizasyonlar oluşuyor yani il yürütmeleri şeklinde. E, 25 ilde e, bu toplantıları e, örgütledikten sonra e, 23 e, 24 Nisan'da Ankara'da e, bu illerden gelen delegeler e, şey, yaklaşık 8 üniversiteden e, ve diğer e, to, e, toplumsal kesimlerden yaklaşık 200 delegenin katılımıyla Ankara'da bir Demokratik Anayasa Kurultayı yaptık Bu kurultayda iki günlük bir kurultaydı Bütün delegeler anayasa sürecinin toplumun katılımının nasıl örgütlenmesi gerektiği Temel ilkelerinin demokratik bir anayasa neler olması gerektiği Parlamentonun ve diğer kesimlerin rolünün ne olması gerektiğine dair tartışmalar yürüttü Ve bir sonuç bildirgesi Kamuyla paylaştık. İçerik Orada... konuşuldu mu bu kurultayda? Yani yeni anayasada neler olması gerektiği konuşuldu mu? Yoksa sadece toplumsal katılımın nasıl sağlanması gerektiği yönünde mi bir karar alındı? Tabii ki içerik de yani zaman zaman tartışılıyor. Aslında ama biz Demokratik Anayasa Hareketi olarak... ...iki şeyin içerikten daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu yani içeriğin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Yani içeriği belirleyecek. Kimler, anayasanın kimler tarafından ve hangi yöntemle yapıldığı aslında içeriği de doğrudan belirleyen bir şeydir. Dolayısıyla bizim önceliğimiz anayasanın hangi kesimler tarafından yani anayasayı yapacak kesimler ve şeyler kimler olmalı? Yani kimler bu anayasayı yapmalı ve hangi yöntemle yapmalı? Yani anayasayı Dört tane general 1982'de olduğu gibi dört tane general yaparsa onun içeriği işte bizim malum. ülkemizde malum <gülüyor> 1982 anayasası gibi olur. Ama toplumun demokratik dinamikleri yani demokratik bir anayasaya ihtiyacı olan kesimler o direkt o sürece katılır ve şey ederlerse dolayısıyla içeriği onların talepleri içeriye yansımış olur. Peki siz 25 ili dolaştık diyorsunuz hatta oralarda da toplantılar yapmışsınız. ...oradan bir talep geldi mi... ...yoksa oradaki talebi siz mi yarattınız... Yani ...katılım talebini siz mi yarattınız... ...yoksa gerçekten vardı da siz mi gittiniz... ...onu aldınız... ...şimdi toplum tartışıyor... ...farklı şekillerde... ...böyle bir şey var ama toplum tabii... ...gelin bizi bir araya getirin... ...direkt bunu da demiyor zaten öyle gelişme süreç... ...toplum tartışıyor... ...biz de bunun daha doğru bir şekilde... ...nasıl tartışılır... ...buna nasıl zemin hazırlarız... ...o çaba içinde olduğumuz için... Biz gidip o yıllardaki bu konuda duyarlı öne çıkmış toplumun aktörleri diyebileceğimiz kanat önderli diyebileceğimiz kesimlerle görüşüp onları bir araya getirip zaten birçok konuda da bir araya geliyor bu toplumsal kesimler son 1-2 yıldır. Yani ülkenin çeşitli gündemleri üzerinde biz daha çok ona zemin hazırlayan yardımcı olan katkı sunan bir çaba içerisinde oluyoruz. Peki e, bu kurultayda e, herhangi bir şekilde uzlaşılmayan alanlar oldu mu? Çünkü kurultay çok bahsettiğiniz gibi olduysa çok fazla büyük bir koalisyon, çok farklı kesimlerden gelinmiş ve yani birbiriyle anlaşamayan gruplar da olabilir bu kurultayda. E, gayet tabii. E, zaten bizim e, temel şeylerimizden biri de odur. Yani bugüne kadar ülkemizin anayasa tarihine bakarsak... ...1921'den hatta Osmanlı'nın son döneminde yapılan şeyden itibaren bakılırsa... ...1921 anayasası hariç diğer bütün anayasalar... ...yukarıdan ya bir beş on tane general tarafından... ...ya da bir kesim elit tarafından oluşturulmuş anayasalardır. Dolayısıyla da biz... Yani bugünkü sıkıntı da ondan yaşanıyor. Ee, biz toplumun değişik kesimleri bir araya gelsin ve bunlar bu, bu ülkede bundan sonra nasıl yaşayacaklarına beraber karar versinler. Yani Çerkezle Kürt e, bir araya gelsin, bunu tartışsın. Yani Kürt Çerkezin hangi haklarını ne kadar e, kabullenebiliyor, Çerkez Kürtün e, ne kadar e, yani din ve vicdan özgürlüğü isteyen Sunnilerle Aleviler bir araya gelsinler, bu süreçte tartışabilsinler. Ve birbirlerinin asgari düzeyde hangi haklarına e, onay verebiliyorlar? Peki onay ver, verememeleri halinde bir çözüm e, öneriniz var mı? Yaş, yani diyalog her şeyi çözer ya. mi? Diyalog elbette ki önemli olmakla birlikte e, anayasalar e, şöyle e, yanlış bir tartışma oluyor. E, anayasa uzlaşma metinleridir deniliyor. Anayasa e, bu doğru bir kavram ve doğru bir tanımlama değil. Anayasa uzlaşma metinleri değil. Anayasa güçler dengesinin ortaya çıkardığı metinlerdir. Yani kim örgütlü ve güçlüyse onun talepleri daha çok yansıyacaktır. Ama bunu güçlü olanın, güçsüz olanı tümüyle hegemonyasına alma ve sadece kendi taleplerini yansıtmasının önünü belli ölçüde engellemenin yolu... ...bütün toplumsal dinamiklerin sürece eşit bir şekilde ve özgür bir şekilde katılımını sağlamakla mümkündür. Yani siz ülkedeki... Mesela 24 milyon işçiden bahsediliyor. 24 milyon işçiyi bu sürece katmazsanız, siz işte Romanlere katmazsanız, siz Alevilere katmazsanız, sadece bir kesim elitin ya da sadece parlamentodaki milletvekillerinin katılımıyla, yani milletvekillerin de parlamentoda ne kadar söz sahibi olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani daha çok parti lideri. Disiplini partiler nedeniyle. <gülüyor> yani parti başkanı, kuruluyor. genel başkanı. ...ne diyorsa o oluyor. Dolayısıyla bu süreç... ...yani biz şöyle tanımlıyoruz... ...demokratik bir anayasa yapma süreci... ...aynı zamanda o ülkede... ...toplumun demokratik mücadelesinin de oluşturulması sürecidir. Yani bunu tabii doğru ve demokratik bir şekilde işletirseniz. Peki şu andaki gidişatı... ...yani... Ee, bir şeyler başladı AKP işte kendi içinde bir komisyon kurdu ee, işte dedi ki biz birlikte yapacağız içeriğini belirlemiyoruz dedi bu sizin amaçladığınız yönde bir gidişat olarak mı görüyorsunuz yani doğru yolda mıyız yoksa e, halkın katılımını hala daha iyi hale getirebilir miyiz? Yani parlamentodaki tartışmalar AKP'nin yaklaşımı açısından bakarsak doğru bir yolda değil. Yani bu ama ülkemizin ve toplumun doğru bir yolda olmadığı anlamına gelmiyor. Seçimden sonra şöyle bir tartışma başladı ve ne yazık ki medyamızın büyük bir kısmı da buna taraf oldu. İşte halkın %95.5'in oyu parlamentoya yazmıştır. Dolayısıyla parlamento bir kurucu irade nitelindedir ve Anayasa tek başına anayasa yapma yetkisine sahiptir denildi. Ama 13 Haziran'dan itibaren Parlamento yani yasal olarak 550 milletvekilinin olması gereken parlamentomuz şu anda 551 milletvekiline sahiptir. Bu bile tek başına parlamentonun meşrulüğünü tartışır bir durumdadır. Birincisi bu. İkincisi parlamentonun tek başına parlamentonun yasal olarak anayasa yapma yetkisi yoktur. Nasıl? Şöyle, 1982 Anayasası parlamento'ya anayasa yapma yetkisini yeni bir anayasa, yani anayasa değişikliği yapabilir, yapmıştır bugüne kadar da defalarca işte 17-18 kez. Ama parlamentonun yeni bir anayasa yapma yetkisi yoktur çünkü üç, üç maddeyi değiştirmeyi teklif dahi edemez. ...hatırlayalım... ...70. madde değiştirildiğinde... ...anayasa mahkemesine gidildi... ...ve anayasa mahkemesi 70. maddeyi... ...3. maddeyle... ...direkt bağlantı olarak görerek iptal etti... ...yani bir kez böyle bir şey... Şeyimiz... ...aynı şekilde 10 ve 42. maddelerle... Ilgili evet, evet, ...bir karar da buna evet, evet. benzer bir karar... Evet, evet. Yani. E, ...varsayalım ki... ...böyle bir şey olmasın yani. yani... ...böyle hukuki bir şey de olmasa bile... E, ...şöyle bir şeyle... Karar. ...yani... E, Kurucu irade, yeni bir anayasa, demokratik bir anayasa dediğimizde şunu anlıyoruz. Toplum dünkü anayasayla, dünkü siyasal sistemle artık yaşamak istemiyor. Yeni bir siyasal sistem istiyor. Yani demokratik ve yeni bir anayasa, yeni bir siyasal sistemi gerektirir. Bugün ülkemizde çeşitli demokratik toplum kesimleri Demokratik dinamikler eskisi gibi yaşamak istemiyorlar ve statü talep ediyorlar. Bundan şu anlaşılmasın. Yani sadece Kürtlerin e, talepleri anlaşılmasın. Bugün Çerkezler'de son bir yıldır e, ana dilde eğitim talebiyle sokaklara çıktılar. Yani Türkiye'nin 4-5 tane büyük ilinde e, binlerce Çerkez'in katıldığı mitingler. Aleviler e, son 10 yıldır e, ve özellikle son bir yıldır bu daha e, net bir şeye büründü. Zorunlu din derslerinin kaldırılması ve diyanetin... Kaldırılması Talebiyle ciddi mitingler Örgütlediler ve böyle talepleri var İş... Bunun dışında İnsanlık Terapı Mahkemesinin zengin tabii, kararı da var da. İşçilerin bu konuda Talepleri var, emekçilerin talepleri var Gençlerin, kadınların Romenler Yani bu ülkede yaşayan bütün Toplumsal kesimler Mevcut siyasal sistem Yani mevcut siyasal sistem 1982 ile oluşturulmuş Siyasal sistemdir, bunu da yaşamak istemiyor Dolayısıyla eğer yaşan... ise durum... Ne, bu ne demektir? Bu şu anlama geliyor. Yeni bir e, kurucu iradeye ihtiyaç vardır. Yani bu toplumsal kesimlerin bir araya gelerek yeni bir irade oluşturması gerekiyor. Peki o iradeyi nasıl oluşturacaklarını bir şarkı arasından sonra konuşalım. Evet. E, Demokratik Anayasa Hareketi'nin zaten en, en fazla üzerinde durduğu nokta bu e, Anayasa Meclisi Asli Kurucu İktidar e, Kurumu şarkımız Kemal Burkay'ın şerefine gelsin. Ünlü yazar ve düşünür. Biliyorsunuz tekrar Türkiye'ye geldi. Sezen Aksu'dan gülümse. <Gülüyor> Hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur. Yazılarda iklim değişir. Deniz umur gülümse belki şehre bir film girir bir güzel orman olur yazılarda iklim değişir ak olur umur gülümse tut git karım Bir güzel orman olur yazılara, iklim değişir ak deniz olur gülümse. Bulutlar gitsin, yoksa ben nasıl yenileneceğim? Hadi gülümse. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun? ...başkasın. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı. Çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun? Başkasın. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm. Tüm şehir bana küstü Bir ekim bile yok Anlıyorumusun hadi külümse Tut ki karıma çıktı anneme küstüm tüm şehir bana küstü Bir ekim bile yok Şehre bir film gelir, bir güzel orman olur, yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur gülümse. Yeniden beraberiz. Demokratik Anayasa Hareketi'nden Tacim Şimşek'le yeni anayasanın yapım sürecini konuşuyoruz. Bize Twitter'dan etbenim anayasam yazarak ulaşabilirsiniz. E, Tacim Bey, kurucu iradenin oluşması gerektiğinden bahsettik. Asli kurucu iktidarın yeniden ortaya çıkması gerektiğinden bahsediyorsunuz siz. E, özellikle kurultay bildirgenizde. Nasıl kurulacak bu anayasa meclisi veya işte asli kurucu iktidar dediğimiz organ? E, Güney Afrika modelini mi öngörüyorsunuz ön yoksa Türkiye'nin kendi şartları var? Ona göre bir yeni anayasa meclisi mi kurulmalı diyorsunuz? Şimdi yeni bir kurucu irade şeyi ve kurucu meclis kavramları biraz tartışmalı da olarak ele alınıyor. Burada yanlış anlaşılmasın. İsme takılmamak gerekiyor. Yani bunun ismi başka bir şey de olabilir. Biz anayasa meclisi diyoruz. Önemli olan ve esas olan şudur. Toplumun demokratik dinamiklerinin yani işçilerin, gençlerin, kadınların bizim ülkemiz açısından düşündüğümüzde Kürtlerin, Çerkezlerin, Romanların e, yani bu toplumu oluşturan bütün kesimlerin bu sürece katılımını esas alan bir yöntem bulmak durumdayız. Elbette ki dünyadaki çeşitli deneyimlerden faydalanmakta e, yarar vardır. Güney Afrika son 20 yıl içerisinde yapılmış e, anayasalar, dünyadaki anayasalara baktığımızda süreci ve e, yapım süreci açısından Önemli ve zengin ve demokratik bir süreç olarak düşünüyoruz. Ve önemli bir deneyimdir, faydalı Ama bizim ülkemizin kendi özgün koşulları vardır. Zaman zaman bize de deniliyor. Ya bu söylediğiniz, önerdiğinizin daha önce şeyi var mı örneği? Yani örneği daha önce yoksa bunu yapamayız anlamı mı çıkar? Şimdi biz tekrar şeye dönersek. 12 Haziran seçimden sonra biraz önce bahsettiğim müzik arasından önce bahsettiğim tartışmalar yani halkın %95'i sandık başına gitmiştir dolayısıyla da parlamentoya kurucu irade şeyi biçme tartışmasına tekrar dönersek. Ee, biz hemen 95 o... yansıtıda ama yüzde 10 barajıyla birlikte yansıdı. Tabii e, yani e, orada iki üç tane temel şeyden e, bahsedecektim. Yani parlamentonun meşruluğu ve e, e, parlamento tarafından yapılmasının sadece siyasetçilere bırakılmasının sakatlı ve doğru olmayışı açısından. Birincisi e, 10 barajı yani yüzde 10 barajı bir kez e, şeyin e, halkın e, tamamının e, siyasi tercihi yapmasını büyük ölçüde engelleyen bir şeydir. İkincisi Hemen şey sonrası seçim sonrası oluşan parlamentodaki teplo, tablo meşruluğunu ortadan kaldırıyor büyük ölçüde. Tutuklu vekiller nedeniyle mi? Tabii tutuklu vekiller. Bir tane vekil yani 80 bin o almış bir vekilin vekilliği düşürülmüş durumda. Yani dolayısıyla parlamento şu anda 550 milletvekilinden oluşmuyor. 551 milletvekilinden oluşuyor. Böyle bir şey var. Üçüncüsü anayasanın parlamentoya... Mevcut çünkü oluşan ana e, parlamento 82 anayasasıyla oluşmuş ve 82 anayasası bu parlamentoya yeni bir anayasa yapma yetkisi vermiyor elinden almış durumda. Ama anayasını mutlaka vermiş olması gerekiyor mu parlamentoya yeni anayasayı yapma yetkisi? Çünkü yani, her anayasa kendini korur. Ee, yok olmamak için tabii ki hayatta kalmak için çeşitli yollar bulur. E, 82 anayasasında yöntemi bu bir, değil mi? Bir, bir, bir şeyden daha bahsedeceğim. Ee, biz yeni ve demokratik bir anayasa yapacaksak bu bir push anayasası olmak durumundadır. Neden kopuş? 1982 e, Anayasası ve onun Oluşturduğu siyasal sistemden kopuş e, Şimdi elbette ki Parlamentonun e, e, Anayasa sürecinde Üstlenmesi gereken önemli roller vardı Tam da biz de o noktada e, 25 Haziran'da e, Bir e, Tutum e, Bildirgesi e, yayınladık e, Ankara, İstanbul e, Ve e, Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere e, belli illerde çalıştaylar örgütledik. Çeşitli toplum kesimleri, aydınlar, e, akademisyenlerle görüştük ve bir tutum e, çağrı yani anayasa meclisi oluşturulmalıdır diye bir çağrıda bulunduk. Orada e, vurguladığımız ve öne çıkarmaya çalıştığımız, önemsediğimiz şey şu. E, yani e, siz e, %95'i yansımıştır diyerek e, bu kopuşu e, sağlamazsanız... E, Sadece şeyde rutuşlar yapmış olursunuz 82 Anayasası ve onun oluşturduğu sistemde ama e, biz oradan parlamentoda şöyle bir çağrıda bulunduk e, ve bu kampanyamız da e, imza kampanyası olarak da devam ediyor. Parlamento anayasa sürecini e, demokratik bir şekilde işlemesi için ciddi görevlerle karşı karşıya Nedir? Şimdi... Bir örgütlenmenin öndeki e, e, yasal engeller yani terörle mücadele yasası, siyasi partiler yasası, yüzde on barajı, ifade özgürlüğü. Şimdi e, bu kurucu irade tartışması bile e, bugünkü e, yasalara soruşturma yani bu tartışmayı yürütenler açısından soruşturma başlatabilir e, mevcut şey. Dolayısıyla parlamento bir bugün... E, bu e, tutuklu milletvekilleri ve milletvekili düşürülen e, vekilin e, parlamentoya gelmesini sağlayacak hemen bir tutum almalı. İkincisi e, bir yol temizliği yani toplum kesimlerinin Yasalarla ilgili yani, bir ortaya Tabii e, anayasa sürecinde biz bunu özgürce tartışmalıyız bu dediğimiz toplumsal kesimde. Şimdi siz binlerce insanın seçim sürecini bir dö dönelim ve e, hafızamızı hatırlayalım. Her gün onlarca yüzlerce insanın gözaltına alındığı, tutuklandı bugün de devam ediyor. Şimdi mesela e, anayasa tartışmasını e, yani direkt anayasa talebiyle tartışmayı gündeme getiren en önemli toplumsal dinamik bizim ülkemizde kim? Kürtler. Yani diğer kesimler getirmiyor anlamda değil ama Kürtler direkt anayasa talebinde bulunuyor ama ana diğer kesimler yani tek tek demokratik talepler olarak dile getiriyor ama tabii ki bunlar güvence altına alınması gereken anayasayla talepler. Şimdi siz binlerce Kürt aktörü tutuklamışsınız. Belediye başkanı, sendika başkanı, parti yöneticisi. Şimdi bunlar nasıl katılacaklar anayasa sürecine? Yani Kürtlerin siyasi temsilcileri bunlar. Benzer yüzlerce gazeteci göz, e, tutuklu yani e, bir de bu tartışmanın daha alevlendiğini düşünün. borçtan da biraz Güney Afrika modeli aslında sanki orada da e, evet, serbest evet. bırakmalarla başlamıştı evet. demokratik anayasalizm süreci. Evet. Belki ona biraz örnek. Yani mesela bugün en önemli ülkemizdeki e, toplumsal dinamiklerden biri çevre hareketi. Yani bugünkü çevre hareketi bizde e, o Avrupa'daki gibi bir çevre hareketi değil. Direkt kendi yaşam hakkını savunan ülkeler. ...yaşam alanlarına sahip çıkmaya çalışan ve anayasal güvenceyle çözülebilecek bir talep. Yani Hopa'daki şeyleri düşünelim. Yani siz orada yüzlerce insanı şimdi gözaltına yani almış Bu hakikatenleri devam ediyorken nasıl bu demokratik ha. anayasa yani, katılımını ha. sağlayacağız diyorsunuz? Böyle bir yol, şöyle bir e, yol haritasının izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Öncelikle parlamento, hükümet e, anayasa sürecinin demokratik bir şekilde işlemesi için... E, ...acilen bir yol temizliğine gidilmeli. Yani bir kez e, parlamentodaki bu sakatlığı gidermeli... ...peşinden bu yasal düzenlemeleri yapıp bu tartışmanın ...ondan sonra e, toplum kes... ...bahsettiğimiz bu e, toplumsal dinamiklerin... ...sürece özgürce katılımını sağlayacak... ...bunu e, bizim gibi e, çalışma yürüten kesimlerde zaten ciddi katkılar sunuyorlar. Bunların bir araya gelmesi yani... Gelip bir anayasa meclisi, yeni bir kurucu irade olan anayasa meclisi ya bunun zorlukları var. Bu nasıl oluşturulacak? Çok zor değil mi? Örneğin mesela işçiler kendi temsilcilerini kendisileri seçecekler. Aleviler kendi temsilcilerini kendileri seçecekler. Yani Kürtler kendi temsilcilerini kendi seçecekler. Bu oluşan meclis daha sonra referandumla bütün topluma sunulur. Bütün görevi anayasa yapmakla... Sınırlı olan iki bir buçuk iki yıllık neyse bu sürece öngörülüyorsa görevi bununla sınırlı olan ve bunu yapıp bittikten sonra da kendini fesheden bir çalışma şeklinde örgütlenebilir ve dünyadaki örneklere bakıldığında ve bizim ülkemizin özgün koşullarına bakıldığında en demokratik yani görünürde en demokratik yöntemin bu olacağı görülmekte. Son derece somut bir öneri çok teşekkür ediyoruz böyle bir öneri ortaya attığınız için. De Demokratik Anayasa Hareketi'nden Tacim ile konuştuk Demokratik Anayasa Hareketi'ne. Demokratik Anayasa Hareketi.net adresinden ulaşabilirsiniz imza kampanyalarına. Oradan destek verebilirsiniz veya hareketin kendisine katılabilirsiniz. Bu hafta da benim anayasamın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere iyi haftalar. Benim anayasam Yeni anayasada görmek istediklerimiz. Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.